Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulillah ve ba'd. El dersu es-saniye ashara, 12. ders. Hamidun, maza tef'aline ya Ummu Ahmed? Bu ders bundan önce gördüğümüz muzari fiillerin uygulanışının olduğu bir diyalogla başlıyor. Ey Ummu Ahmed, Ahmet'in annesi ne yapıyorsun? Ümmü Ahmet. Biliyorsunuz Araplarda bir adet var. Ümm ve Ebu kelimelerini yani kullanarak künyedir bunlar. Babası ve annesi manasında. Kişi anne veya baba çocuğun ilk çocuğunun, ilk erkek çocuğunun ismiyle künyelenir. Falancanın babası veya falancanın annesi diye. Bazı insanlar künyesiyle meşhurdur ve hitap edilir kendisine. Bazıları ismiyle hitap edilir. Mesela Ebu Hüreyre bir künyedir. Ebu Bekir bir künyedir. Ebu Said el-Hudri derken Ebu Said bir künyedir. Ebu'l Kasım Aleyhisselatü Vesselam'ın künyesidir. Bunun gibi. Burada künye verilmiş. Künya'da izafet terkibiler kullanılır. Ümmün kelimesi Ahmet'e muzaaf oldu. Ümmü Ahmet'e Ahmet gayrimusarif olduğu için sonu nasbettik. Ve izafet terkibinin başına harfini daha getirirsek muzaaf kelimenin harekesi Fethaya dönüşüyordu. Ondan dolayı Ya Ümmü Ahmed'e oldu. <gülüyor> Hitap edilen kişi müfret müennes muhataba bir bayan olduğu için maza tef'aline dedik. Maza tef'alu Demek ki de tef dedik, tef'al dedik. Bu müzekker şahıs sait taben yapacağımız, kullanacağımız bir sıgaydı. Ümmü Ahmed cevap verdi. Ebhasu ani deva illedihi ahaztuhu min mustashfa emsi. Ebhasu an Aramak manasına geliyor bu biliyorsunuz. Deva ise ilaç demek. Edda hastalık dert. Eddeva u deva, şifa, ilaç. İlacı arıyorum. Hangi ilacı? İlacı bir sıfat geldi. Elledi axtuhu münel dün hastaneden aldığım ilacı arıyorum. Hamid hu ve alel mektebi gur feti o yani aradığın ilaç. Benim odamda masanın üzerindedir. Keyfe haluk yevme'' Bugün nasılsın? Le'alleke el-yevm ahsenu. Umulur ki bugün daha iyisin. Um Ahmet nam en el ahsenu ve'lhamdülillah." Evet, bugün daha iyiyim elhamdülillah. Meta tezhebine ilal müsteşfa'' Hastaya hastaneye ne zaman gideceksin? Gidiyorsun veya <gülüyor> <gülüyor> Se ezhebu bade saatin inşallahu İnşallah Allah Dilerse bir saat sonra gideceğim Me <'a men> Tezhebine Kimle beraber gidiyorsun Se ezhebu Me <ma 'a> ahmede Oğlunu kastederek Ahmet'in annesiyle künelenmişti Oğlu Ahmet'i kastederek Ahmet'le beraber gideceğim e tarifine tabibet elleti zehebti ileyha emsi elletiye kadar gelelim bir tam cümle bayan doktoru tanıyor musun biliyor musun hangi bayan doktoru elleti dün kendisine gittiğin bayan doktoru tanıyor musun hangi doktor olduğunu biliyor musun o manada ümmü ahmet nam arifuha. ha evet onu tanıyorum doktora tu suadu onun ismi Doktor Suat'tır. Yağolu ne inne ha ahsenü tabibetin fil diyorlar ki o hastanede en iyi bayan doktordur. Veya onun hastanede en iyi bayan doktor olduğunu söylüyorlar. Ma'za tef alu ne ya ebnai Hamit bu sefer Allah nehitaben ey oğullarım ma'za tef alu ne değiştirme. Ne yapıyorsunuz? Nektubul vacibati ödevleri yazıyoruz. Etefhemune duruse ceyiden Dersleri iyi bir şekilde anlıyor musunuz? Naam nefhemu ha Elhamdülillahi. Evet elhamdülillah onları iyi bir şekilde anlıyoruz. Eyyye suretin tahfezunel ane Şu an Şimdi hangi sureyi ezberliyorsunuz? Em Ahmet cevap veriyor. Emma ene fi ahfezuv suretel mulki. Bana gelince ben Mülk Suresi'ni ezberliyorum. Ve emma haula'i fi yahfezuna sureten kalemi. Onlara gelince onlar da Kalem Suresi'ni ezberliyorlar. Dautos. Kalem, Kalem demiyorum da Kalem Suresi'ni ezberliyorlar. Māza taf'alna entunna yā banātī Kızlarına hitaben sesleniyor Hamid. Hemen felin sevası değişti bu sefer gene. Taf'alina, taf'alūne şimdi ne taf'alna oldu. Ey kızlarım siz ne yapıyorsunuz? Benat cevap veriyor. Nahmul 'an abu, biz şimdi oyun oynuyoruz. Fī waqti al-amnat abne. E fi vaktil ameli tel abne. İş vaktinde mi oynuyorsunuz? Vaktil amel. Filan dolayı. İş vakti. İş vaktinde çalışma vaktinde mi oynuyorsunuz? Meta takrat net ve meta tektubnel vacibati. Derslerinizi ne zaman okuyorsunuz ve ödevlerini ne zaman yazıyorsunuz? Nahnu takrat net duru se ve kitap neler vazibatim? Elhamdülillah, biz derslerimizi okuduk ve ödevleri ödevleri yazdık. Elhamdülillah. Ah sentun ne ya benati, ey kızlarım, aferin size, iyi yaptınız. Ha keza tef alut tilmiyda tul müctehidatu. Çalışkan öğrenciler işte böyle yaparlar. Ha keza tef alut tilmiyizatul müctehidatul. Ha keza işte böyle. Aynı şekilde. Aynen. Bunun gibi manyalara gelir. Çalışkan öğrenciler, çalışkan kız öğrenciler işte böyle yapar. Yani oyundan önce dersini bitirir, ödevini yapar, ondan sonra oyun oynar. Onu kastediyor. Meta hep ne? Le ziyareti khaleti kun ne? Teyzenizin ziyaretine ne zaman gideceksiniz? Gidiyorsunuz. E tarif ne? enha meryidatun onun hasta olduğunu biliyor musunuz burada enha'daki ha hazamiri, haleye gider haletun'a gider değil mi yani teyzelerine gider onun hasta olduğunu biliyor musunuz biliyor musunuz ki o hastadır nasıl tercüme edersek ayrı benat nam narifu zalike allahu. evet onu biliyoruz Allah ona şifa versin Senezhebul <Sessizlik> ziyaretiha Hazel mesa'e İnşaallahu Allah dilerse inşaallah Bu akşam onun ziyaretine Gideceğiz Ya Ahmedu Etarifu Meta yerciul ciranu Min Mekke'te Ey Ahmet Komşularımızın Mekke'den Ne zaman döneceğini biliyor musun Etarifu Biliyor musun meta yerce o ne zaman döner elciranu komşular car carının çoğuru ciran in Mekke demek <gülüyor> Ahmet galeli Yusuf'u bana Yusuf dedi ki yani o komşularından birisi belki de komşuların oğlu Ahmet'in arkadaşı bana Yusuf dedi ki inne sene o fil usbu'l mi? muhakkak ki biz gelecek hafta döneceğiz Ezanun ennahum seyerceuna yevm essebti. Zannediyorum ki onlar cumartesi günü dönecekler. Ezanun ennahum yevm essebti cumartesi günü demek. Bu dersimizin konularından birisi haftanın yedi gününün isimlerini öğreneceğiz. Zannediyorum ki onlar cumartesi günü dönecekler. Temarin ve alıştırmalar. Sahih, mayeli gelen şeyleri sahihle doğrula. Tebhasu ümmü ahmede anil miftahi ümmü ahmed miftahı arıyor. Yani Yenmiş, ilaçlar, arıyor. ilaçlar arıyor. Setezhebu ümmü ahmede ilel müsteşfâ me azevciha ümmü ahmed Kocasıyla beraber Hassaniye'ye gidecek. Yani. Çünkü, yani. Ahmet de beraber ben yanlışları demedim size. Yanlışları düzeltin dedik. <gülüyor> evet. Ümmü Ahmet'e la tarifu dokturete suade. Muhammed doktor suadı tanımıyor. Ahmedu yahfezu suretel kalem'i ve ihvetuhu yahfezune suretel mülki. Ahmet kalem suresini ezberliyor ve kardeşleri Mülk Suresi'ne izberliyor. Cîrân-u Hamidin Zehebû ile Riyadi, Hamidin komşuları Riyada gittiler. Ennusil faile fi kullin minel cümelil atiyeti Genel cümlelerin hepsinde müennesse. müennesye müzakkar olan failleri müennesye çevir. Etarifullugatel arabiyyete ya ehî Bende seyyidi, size herhalde ekiyidir Evet. Ey kardeşim, Arapça dilini biliyor musun? Buradaki ekiyi ya uhti yaparsak etarifine et lügatel arabiyete ya uhti olur. Muhatap muhatabaya dönüşünce haliyle siyakada değişecek. Ma'za te'külü <gülüyor> ya Muhammedu, ey Muhammed ne yiyorsun cümlesinden Muhammed'in yeme mesela Aişetu dersek ne diyeceğiz? Ya Leyla Amur, Ya Ayşe Tuhlu, evet. Tekkuline, Ma, Tekkuline, Tekkuline, te Ya, Meryem'u, Mer, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Katkılarından dolayı teşekkür ederim. <gülüyor> evet, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eyne teclisu fil fasli ya Ahmedu. Ey Ahmet, Sınıfta nerede oturuyorsun? Ya Ahmedu yerine ya, Hangisini diyelim Akp Suat. Ya su, suat, suat diyelim. Ya Suat dersek, eyne Tejlisina, sina, Tejlisina. Gelirse yejlisu, Tejlisina. Evet. Evet. İlaakhir. Anlaşıldı herhalde mesela. Evet. Müfret müzekker e, muhatap siyasını, müfret müvnelis muhataba sigasını çevireceğiz hepsindeki ya'dan sonraki bu münadayı yaparak meta tez hebu ilal ya ebi ey babam hastaneye ne zaman gidiyorsun ma gate qulu yahi ya ey kardeşim ne diyorsun meta terci o minel medreseti ya ali ey ali okuldan ne zaman dönüyorsun ila efendim ila men Tektubu hadhi risaleti ya Beşiru ey Beşir Bu mektubu kime yazıyorsun? Eyye suretin Tahfezul anı ya ehi Ey kardeşim Şimdi hangi sureyi ezberliyorsun? Etef hamud berse Ceyden ya hamudu Ey hamid Dersi iyi bir şekilde anladın mı? Anlıyor musun? Anladığım değil, anlıyor musun? Meta e, tağsilu hazel gamisa ya yasiru ey yasir bu gömleği ne zaman yıkıyorsun? <çıkt> failleri burada mühennas yapınca fiillerden mühennas yapınca fiillerden otomatikman ona uyacak, evet. En Ennithil faile fi kullen minel cümelil atiyeti gelen cümlelerden hepsinde faili müennes yap <wasn't his name> eyne tezhebune ya ihvanu yukarıdakiler müfred İyi. herhalde hepsi cem herhalde. tamamına bakmadım da öyle gözüküyor Ey kardeşler, erkek kardeşler, nereye gidiyorsunuz? Onu ya ihval yaparsak eyne tez hep ne olacak? Tadhhabuna, tadhhab meadun. Sıra hangi zamir kullanıyor? Hangi e, fail kullanıyorsa onun cinsine vadede uyacak. Eyne teskununa ya rizaru. Ey adamlar, nerede ikamet ediyorsunuz? Sorusuna ya nisa'u dersek ne diyeceğiz? Eyne teskun ne? Yani nisa'u. Şeddin olacak. Evet. Al kahvete teştebune ne? Emişşaye ya ixfanu. Ey kardeşler, kahve mi yoksa çay mı içiyorsunuz? Al kahvete diye neden uzadı? Şey i̇ki, iki, elif, hmm. i̇ki elif iki hemze yan yana geldiği için hangi iki hemze? Aslı böyleydi e, El evet. hemzesi. hemzesiyle marifelik, marifelik takısı olan elif lam. İkisi sadece. Birbirine Mesela enzeretehum e emlem tunzirun e istihan hemzesi. Enzeretehum'un Hemzesi de için kelimenin hemzesi. O yayına geldi, uzatılmadı. Ne zaman istifan hemzesiyle Elif Lam'ın hemzesi yayına gelirse uzatılır. Sadece o zaman. Etarifun erakme hatifil camiat yahyehvanu. Meseleyi anladınız herhalde. Okuyayım, tercüme edeyim. geçeyim ben. Ey kardeşler, üniversitenin telefonunun numarasını biliyor musunuz? Hatif telefon, hatif olcayip, orada. Rakam, rakam, rak, Rakamdır, yani sayıdır. Hatif de telefondur. Evet. Rakma hatifin il camiyatın zincirlemesine Rakam hatife muzaf, hatif camiye muzaf. Üniversitenin telefonunun numarası, rakamını biliyor musunuz? Leme <gülüyor> tet <gülüyor> ya evladu. Ey çocuklar, erkek çocuklar niçin gülüyorsunuz? Dehake yedhaku dahike davran. Dahike haku, gülmek. Etekraûne'l-Kur'âne külle sabahin ya Ey kardeşler her sabah Kur'an okuyor musunuz? Etes'elûne'l-Müderrise es'ileten kes'ileten ya evlâdu Ey çocuklar öğretmene çokça sorular soruyor musunuz? Etesmeûne'l-Ekhbâre minel izati külle yevmin her gün radyodan haberleri dinliyor musunuz? Me amen tel abune ya ebnai ey oğullarım kimle beraber oynuyorsunuz? Lime teclisune hunâ ya rizalü ey adamlar burada niçin oturuyorsunuz? Buradaki failleri mühendis yapacağız. Ona göre e, fiilin sigası değişecek. Havil el mübteda fi kullin min el cümlel latiyati ila cem'in. Haliye karıştı size. Em devam. Devam. Evet siz bilirsiniz. Havil el mübteda fi kullin min el cümlel latiyati ila cem'in. Gelen cümlelerden hepsini mübteda'yi çoğula çevir. <gülüyor> Örnek, ene efhmud derse ceyiden. Burada ene müfret. Allah Allah. Bu müfret olan müktidayı nahnu'ya nahnu çevirirsek, nahnu efhamu değil de nefhamu deriz. nefhamu derse ceyiden olur. Yani ben dersi iyi bir şekilde anlıyorum yerine. Evet. Biz dersi anlıyoruz dönüşür. Kolay evet. Ene la ezehbu ila suvegü külle ben her gün çarşıya gitmem. Bir de biz diyeceğiz onda. Ne? Ne ya Ey hoca sana teşekkür ederim. Sizler bana teşekkür edeceksiniz. Cevap yazarak. <gülüyor> Onu gene yaptıramam inşallah. Ne emamel müdresi ben öğretmen önünde oturuyorum. Ee, enel ane ektubu bergiyeten ben şimdi e, telgraf yazıyorum. Bergiyetun telg telgraf telgraf yazıyorum. Cümlelerindeki müfred olan müktidarları ceme çevireceğiz. Ya.